124, numaralı konu, Allah'a davet hususunda vazifeli olan Hz. Peygamber'in cihad etmekteki ısrarı, evet, Hudeybiye zamanında, insanları hidayete götüren ahlak, bahsinde uzun uzadıya zikredildiği gibi bu değil bin Verka el-Huza'yı geldi, beraberinde Beni Huza'dan birkaç kişi daha vardı, Tihame ehli arasında Beni Huza, Resulullah'ın dost ve sırdaşıydı, Budel bin Verka, Resulullah'a şunları söyledi, ben arkamda Kab bin Lueyi, Amr bin Lueyi kabilelerini bırakıp geldi.